1827 numaralı konu, Hazreti Peygamberin duasıyla yiyeceklerin bereketlenmesi, bir gazada Resulullah ile beraberdik, halk acıkmıştı ve Resulullah'tan bazı develerin kesilmesi için izin istiyorlardı, Allah bizi gideceğimiz hedefe götürür, fakat biz açız, müsaade et de bineklerimizin bazılarını keselim, dediler, Ömer baktı ki Hazreti Peygamber neredeyse onlara bir takım bineklerinin kesilmesine izin vermek üzeredir, bunun üzerine, ey Allah'ın Resulü, peki biz düşmanla yarın hem aç hem de yaya olarak karşılaşırsak ne yapacağız, ey Allah'ın Resulü, eğer münasip görürsen halkı çağır, ellerinde kalan azıklarını getirsinler, hepsini bir araya topla, sonra da Allah'a bereket vermesi için yalvar, kesinlikle Allah senin duanın bereketiyle bizi doyuracaktır, dedi, böylece Hazreti Peygamber herkesin elinde bulunan azıkların getirilmesini emretti, Birisi bir avuç, birisi daha fazla getiriyordu. En fazla getiren bir ölçek vurma getirmişti. Resulullah bütün bu gelenleri topladı, sonra kalkıp Allah'ın dilediği şekilde dua etti. Sonra da askerlere kaplarını getirmelerini ve buradan kaplarını doldurmalarını emretti. Askerlerin içinde doldurulmadık bir kap kalmadı ve ondan artan bir şeyler de sofra üzerinde duruyordu. Hazreti Peygamber dişleri görününceye kadar güldü ve, ben şehadet ederim ki, Allah'tan başka ilah yoktur, yine şehadet ederim ki, ben Allah'ın Resulüyüm, herhangi bir kul bu iki şehadetle Allah'ın huzuruna gitsin de kıyamet gününde onunla ateş arasına bir perde çekilmiş olmasın, buyurdu.